Bir lobiyan içinde dört yol aşk gezer iki fare iki insan kadere benzer biri hızlı biri atık fırsatları sezer biri kısmet diğeri gayret o yolu süzer büyük peynir mutluluktur her şeye değer Rehabete dolar insan bu nimet yeter sanır dünya sonsuz adek aynı yöne döner bir sabah şok peynir Kısmet öftesini eker peynirim mi kim aldı der, kederi biçer Farelerse durumu anlar, hiç vaktini üzerme şikayet, ne de bir ah, içgüdüsü çözer Peynir bitmiş, enisi var der, ileriye yüzer Hiç durmadan yeni bir yol, yeni rızık arar Değişimin rüzgarıyla korkusuz eser ama kısmet aynı yerde boş yere bekler Geçmişe ah edip durmaz mazeretler ekler Ya dışarıda tehlike varsa di içinde tekler Konfor alanı hapishanedir ruhunu kitler Korku aklı esir alır her yolu keser Ve gayretle donup kalmış kaderine küser Sonra bir an aklına dank keder kendine güler Ahmaklığım yeter artık der zincir Aydın ey er, ne yapardım diye sorar O an ruhu gezer Karanlığa adım atar Azimle yol teper Aç kalır zor zaman görür İçileri bir geri gider Her bulduğu küçük dersle cesareti piner Eskiyi bırak yeni ara diye notlar düşer Yürüdükçe anlar korku candan içeri sızar Sonunda bir kapı görür nasip onu çeker İçerde dağlarlar gibi nice yeni peynirler far Şükrünü sunar anlar ki en büyük engel kendi kurduğu duvar Ey genç dostum bu kısa sana bir ders gösterir Hayat denen bu labirent hep değişir döner Peynir dediğim makam sevgi ya da bir emeldir Bazen biter bazen eskir bazen yeri değişir Değişim hayatın tek kanunudur yola devam eden erer